en güzel şiirdir Bu dualardan çıkmıştır Belki de Mezopotamya'nın bütün destanlarının temelinde Bu dualar vardır Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9'da Babilden sonra programında 15 günlük bir aradan sonra bugün de canlı yayında birlikteyiz. Ben Arçumend Gürçay, yayın masasında sevgili Selahattin Çolak programı sizlere ulaştırıyor. Geçen hafta dokuz gün, 99 saat boyunca açık radyo dinleyici destek özel yayınında sizlerle birlikte olduk. İşte birbirinden renkli konuklarla, güzel müziklerle, hoş muhabbetlerle geçen keyifli bir dokuz günü birlikte yaşadık. İşte 24 yıldır süre gelen radyumuzun geleceğine, işte varlığımıza beraberliğimize dair inancımızı, umudumuzu tazeledik. Hep birlikte nice yıllara diyorum. Bugün programa Yaşar Kemal'in Yezidiler metnini Sarkis Seropya'nın sesinden dinleyerek başladık. Bu kayıt kardeş türkülerin 1999'da yayınlanan Doğu albümünde yer alan bir kayıttı. Ardından Sayat Nova korosundan düzenlemesi Henrik Anasyan'a ait Sayat Nova süitinin giriş bölümünü dinledik. Kamança. Bu şarkı 18. yüzyılda yaşamış olan Ermeni şair ve halk ozanı Sayat Nova'nın kemençesine seslendirdiği, seslendiği bir güzellemeydi. Sarkis Seropya'nın doğum günü 10 Nisan'dı, İşte 10 Nisan 1935'te İstanbul'da dünyaya gelmişti Sarkis abi. Bugün yaşıyor olsaydı 84 yaşında olacaktı. Bu programda dört gün gecikmeli de olsa onun doğum günü anısına seçtiğim şarkıları dinletmek istiyorum. Sırada Sayat Nova Korosu'ndan dinleyeceğimiz bir şarkı var. Yani bu arada hani Sayat Nova Korosu'ndan da kısaca söz etmek istiyorum. Yani Türkiye'de halen çalışan Türkiye'nin en eski korosu diyebilirim Sayat Nova Korosu için. İşte 1972'de kurulan koro 47 yıl sonra bugün de yoluna genç koristleriyle devam ediyor. Şimdi bir Henrik Anasyan şarkısı var sırada. Sözleri Şahnazar Keotahyan'a ait e, vatan hazretini anlatan bir şarkı. E, şarkıda Kevork Tavityan'ın solusunu da duyuyoruz. E, Abmahoh bir avuç toprak. <Gülüyor> Kevork Tavitian ve Sayat Nova Korosu'ndan Vatan Hasretini anlatan bir şarkı dinledik. Bugün programda 10 Nisan 1935'te İstanbul'da dünyaya gelen ve 28 Mart 2015'te hayata veda eden Sarkis Seropya'nın doğum günü için seçtiğim şarkılar dinletiyorum. 1980'li yılların ortalarında Kumkapı'da bir tüketim kooperatifinde çalıştığım günlerde iki Sarkis tanış, tanımıştım. Önce Marangoz Sarkis Çerkezyen ile tanıştım. işte 1915 tehcirinde Suriye'de Cabul'da bir deve ahrında dünyaya gelmişti Sarkis Usta. Beraberliğimiz hayata veda ettiği 2009 Ağustos'una kadar 25 yıl aralıksız sürmüştü. İşte birçok genç gibi benim de hayatımda çok kalıcı izler bırakan bir insandı, işte ustamdı. 1999'da Açık Radyo'nun Harbiye'deki stüdyolarında e, Muammer Ketencoğlu ile onun ses kayıtlarını yapmıştık. Şimdi izninizle Sarkis Çerkezyan'ın sesinden bir ayrılık türküsünü Sarkis Seropya'nın doğum günü anısına dinletmek istiyorum. E, türkünün sözleri Avedik İsakya'na ait. Kısaca şöyle diyor türküde Sarkis Usta. Sevdiğimi elimden aldılar. Bu ne zalim bir dünya. Kalbimi koparıp götürdüler. Yaram çok derin, çaresi yok. Bu ne zalim bir dünya. Acımı paylaşacak kimsem yok. Siretsi Yaristaran Sevdiğimi elimden aldılar. Sarkis Çerkezyan'ın sesinden dinliyoruz. Siretsi Yaristaran Yaradın venu tartan esin su lo maşhare daran me carçıga cariga carrak çık esin su Gerçiga ça vasmet çarçiga çarğa çarakçiga su lumashkare sö. Da git, önger çıga, la vorer hürçaver resm-i naci su nu maşかれ sötert resm Ta vsměr carıga, jarga jarakčiga e da git Öngerç savsme Savısme Jarç gah Jarga Jarakç ga, lomaş kare sürdük geç 1999 yılında Açık Radyo'nun Harbiye'deki stüdyolarında yaptığımız bir Sarkis Çerkezyan kaydı dinledik. Siretsi Yaristaran, Sevdiğimi Elimden Aldılar. Az önce Kumkapı'da iki Sarkis tanıdım demiştim. Sarkis Usta bir hafta sonu iş çıkışı, hadi gel dedi seni biriyle tanıştıracağım. Sarkis'in yazanesine gidelim. Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nin bir üst sokağındaydı bizim kooperatif işte birlikte çıktık ustayla Kadırga'ya doğru yürüdük kocaman yaşlı bir çınar ağacının gölgesine kurulu mahalle kahvesinin aslında bana söz ettiği Sarkis Seropya'nın yazıhanesi olduğunu da o an öğrendim. Sarkis Seropian ağzında hiç eksik etmediği piposu işte masadaki dörtlü İskambil ekibiyle hem kağıt oynuyorlar ve hem de işte kimsin kimlerdensin neler yaparsın sorularıyla benimle, benimle de hemhal olmaya çalışıyordu. O günden sonra da Sarkis abinin yazıhanesi uğrak yerlerimden birisi oldu. Sarkis abinin Kadırga'da kahvenin hemen bir iki dükkan yakınında büfeler marketler için sanayi tipi soğutma dolapları üreten bir atölyesi vardı. İşte ailesine destek olabilmek için ortaokuldan sonra okumamış orada o işe başlamış ustası Miran ölünce de o işi devam ettirmiş. Yıllar boyu yoğun Ermenice ve Türkçe okumalarla kendi kendisini yetiştirmiş Sarkis abi. İşte 1967'de öğretmen Manuşak Seropyan'da evlenmiş. Varşak ve Garini adında iki çocuğu işte Arno ve Anna Rosa adında iki de torunu vardı Sarkis abinin.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 Sarkis Seropian Ermenici toplumunun yayın organlarından Jamanak ve Marmara gazeteleriyle işte Kulis ve Surp Pırgiç dergilerinde gezi ve araştırma yazıları yazardı. İşte Anadolu'da kalmış ve kimliklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Ermenilerin İstanbul'da yeni bir hayat kurmalarına yardımcı olmak amacıyla oluşturulan Göçmenler Komisyonu'nda da çalışmıştı. Şimdi bir şarkı daha dinletmek istiyorum. Şiir Ermenistan'ın büyük şairlerinden Hoannes Tumanyan'a ait. Müzik yine Henrik Anasyan'a ait. Sayat Nova korusundan dinliyoruz. Bu şarkıda solist Şuşan Kalataş. Şarkının adı Noritz Yegan Ev Hafker. O kuşlar yine geldiler. ORCHESTRA PLAYS Sarkis Seropyan Sarkis abi bir masalcıydı anlatıları masal tadındaydı işte Ermeni mitolojisini de bilirdi işte Can Gülüm Anahit ve Kazben Ermeni Tanrıları Konuşuyor başlıklı mitoloji kitabı 2003 yılında belge yayınlarında çıkmıştı yine Kevan Keropyan'ın mitolojik Ermeni tarihi kitabını dilimize çevirmişti ve Aras Yayıncılık kitabı 2000 yılında yayınlamıştı. Sarkis Abi Ermenci Çocuk sitesi... ...Pokrik Ork için... ...Efsane Sevdalısı adıyla... işte ...efsanelerden söz ettiği... ...videolar da hazırlıyordu. Derlediği bir masal kitabı... ...Ermeni kaynaklarından... ...Kürt Ermeni Aşk Masalları kitabı... ...Aşigu Maşuk ölümünden... ...kısa bir süre sonra... ...Aras Yayıncılık tarafından yayımlandı. Sarkis Usta ile... İşte Sarkis abinin dinlemeye doyum olmayan muhabbeti işte kimi zaman ustanın küçük oğlu o annesinin kum kapıda eski minibüs yolu üzerindeki dişçi muayenehanesinde kimi zaman da Sarkis ustanın Meryem Ana kilisesine komşu iki katlı içeriden gıcırdayan ahşap merdivenlerle üst katına çıkılan evinde sürüyordu. Sarkis abi zaman zaman işte kolunun altında Erivan'dan getirdiği bir şişe Ararat Kanya ve bir kutu da çikolatayla çıkıp gelirdi. 1990'ların başlarında Kurtuluş'ta oturduğum yıllarda Sarkis Abi ile aynı sokağın iki ucunu paylaşmıştık. Bazı hafta sonları arkadaşlarımızı da bizim eve toplar. O gün için aklımıza ne düşmüşse işte edebiyat, müzik, tarih konuşurduk. Bizlere dinletmek istediği müzikleri de mutlaka çantasında olurdu. ...1996 yılında temelleri atılan Türkçe-Ermenice haftalık Agos gazetesinin kurucularından biri oldu. Kadırga'daki atölyesini ustası bir süre daha götürdü. O tarihten ölene kadar gazetenin Ermenice sayfalar editörü olarak çalıştı. Yani Kadırga'daki kadar pek sık görüşemiyorduk. İşte ama Agos'a yolum düştükçe ziyaret ederdim Sarkis Abide. de... Sarkis Usta'yla Sarkis abinin Kınalıada'daki mütevazı evine de birkaç kez gitmiştik. Şimdi bir şarkı arası daha vermek istiyorum. Yine Ermeni şair Hovannes Tumanya'nın bir şiiri var. Besteği yine Henrik Anasyan yapmış. Kevork Tavityan ve Sayat Nova korosundan dinleyeceğiz. Şarkı şöyle diyor... Şu, ''Eğer bilebilsem, son bakışım senin üzgün yüzünde kalsa, yüreğin gözyaşlarımı duysa, acımı yüreğinde hissettiğinden emin olsam, içim rahat ölürüm. Yetek idna, eğer bilebilsem.'' <Gülüyor> I Sarkis Seropya'nın Anadolu, Kafkasya ve Mezopotamya coğrafyasının kültürüne, tarihine tutkuyla bağlıydı. Hayatının sonuna kadar Trakya'da ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinde Ermeni kültürel mirasını ortaya çıkarma amacıyla gizler yaptı. Yurt içi ve yurt dışından gruplara gönüllü rehberlik yaptı ve bu yolculuklara dair izlenimlerinde gazetesi Agosta yayımladı. Bir dönem İmece Televizyonu'nda Nar Taneleri dizisini hazırladı ve ...sundu... ...2006 yılında... ...Açık Hava Tiyatrosu'nda... ...Kardeş Türküler, Sayat Nova Korosu... ...ve işte benim üyesi olduğum... ...Ruhi Dostlar Korosu ile birlikte... ...bir konser yapmıştık... ...mahlemize aşık geldi... Anadolu aşık geleneğini anlatan çok dilli, çok kültürlü bir konser olmuştu. Konser öncesi Sarkis ağabey, 4-5 ay sonra öldürülecek olan Hrant Dink ile birlikte en büyük destekçimizdi. Konserin kitapçığında bir yazı kalemi almış ve yazıda Ruhi Su'ya olan saygısını da ifade edip... ...onun anısını yaşatan Dostlar Korosu'na selam eder, sevgilerimi sunarım diyerek bizleri de... Şanurlandırmıştı. Şimdi bir şarkı daha dinletmek istiyorum. 2006 yılında yaptığımız konserde seslendirdiğimiz bir şarkıyı kardeş Türklerden dinletmek istiyorum. Zepyrgi Tarnam, Meltem olsam. Seropian, Ağustos'un ilk yıllarından başlayarak özellikle 2007'de rant Dink'in öldürülmesinin ardından Ermenilerle ilgili akla gelebilecek her türden soru ve sorun için başlayacağı Başvuru kaynağı olmuştu işte sahneden sinemaya, akademiden yayıncılığa, akla gelebilecek her mecrada işte kendisinden destek isteyenlere yardım etti, onları geri çevirmedi. Ne bileyim işte örneğin Kardeş Türkülerin albümüne okuma kayıtları yaptı, Özcan Alper'in Gelecek Uzun Sürer filminde Anto Dayı'yı oynadı. Şimdi e, ilk peş peşe iki şarkı göndermek istiyorum Sarkis abimin aziz e, anısına, ruhuna. Önce Civan Gasparyan'dan bir Ezgi, Dle Yaman ve ardından bir Haçadur Avedisyen şarkısı, Hantiyerk, kıslan, e, Kıskançlık şarkısı. E, ama hani bu yani sonu şiddetle, hani ölümlerle bitecek bir kıskançlık değil, tatlı bir kıskançlık. nur bucael kışım ni galiim sabada ins çamanağın jübünem kezeman nurcint ahat Akr şades kerec Aran smoşı var çilinum, aran sındı ser. İnş o Aferşane eski geçti andım yerandung eşim Akrşad eskere tskanım, du mesins, du mesins, yapkan Sarkis abiyle en son 19 Aralık 2015'te gerçekleştirilen Hrant anmasında Agos'un arka balkonunda karşılaşmış, muhabbet etmiştik. İşte o gün Sarkis ustayla ölümünden hemen birkaç gün önce kum kapıdaki evde ustanın elleri avuçlarının içinde sessizce oturuşlarını gözleri dolarak anlatmıştı. Sarkis Usta'yı o yıl yani 1 Mayıs 2015'te 100. doğum gününde Beyoğlu Yeşilev'de bir söyleşiyle anmayı da kararlaştırmıştık Sarkis Seropian'la ama ne yazık ki olmadı. Hastaydı Sarkis, Sarkis abi işte kısa bir hastalık döneminin ardından 28 Mart 2015'te hayata veda etti. Feriköy-Surp-Vartanat Kilisesi'ndeki cenaze töreninin ardından ona Agos gazetesi önünde bir uğurlama töreni yapılmıştı. Sarkis abinin yoldaşı, meslektaşı, gazeteci, yazar, açık radyo programcısı Pakrat Estukyan, Agos'un önünde yapılan uğurlama töreninde Sarkis abiyi,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 Sarkis Abi bugün Şişli Ermeni Mezarlığı'ndaki aile kabristanında yatıyor. İşte 1980'li yıllarda Kumkapı'da iki Sarkis tanımıştım demiştim. İşte Sarkis Çerkezyan ve Sarkis Seropyan. İkisi de bugün hayatta değiller. Her ikisinin de hayatımda bıraktığı boşluğu her geçen gün her geçen gün her geçen yıl biraz daha fazla hissediyorum. 10 Nisan 1935'te İstanbul'da dünyaya gelen ve 28 Mart 2015'te hayata veda eden Sarkis Seropya'nın doğum günü anısına seçtiğim şarkılar dinlettiğim programın sonuna doğru geliyoruz. Programı bir Arto Tunç Boyacıyan şarkısıyla kapatmak istiyorum. Program destekçim e, Sayın Tolga Ceylan Tepe'ye çok çok teşekkür ediyorum. İşte geçen hafta 1900'den fazla dinleyicimiz işte her türlü siyasal, toplumsal ve ekonomik zorluklara rağmen desteklerini radyomuza ulaştırdılar... Henüz radyoya desteğini yapamayanlar bugün ve yani bundan sonra yılın her günü Açık Radyo'nun web sitesinde yer alan Destek Olun düğmesinden desteklerini yapabilirler. Her yıl yapılan dinleyici destek özel yayınları hepimize çok iyi geliyor elbette ama hani bu desteği dokuz günle sınırlandırmamalıyız diye düşünüyorum. Yani işte dinleyici radyo dayanışmasının sürekliliği, radyomuzun varlığını, bağımsızlığını, özgünlüğünü koruması, sürdürmesi için çok ama çok önemli. Programda çevirileri için sevgili Kayış Gavrilof'a da çok çok teşekkür ediyorum. Babil'den sonra'nın bu programını ve bundan önce yayınlanan programları Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Bana acık Radyo Babil'den sonra etcmail.com adresinden yazabilirsiniz. Son şarkıyı Sarkis Seropian ve Sarkis Çerkezoğlu için çalmak istiyorum. Her ikisi de yaşamları boyunca daima barıştan ve kardeşlikten yana oldular. Arto Tunç Boyacıhan biraz sonra dinleyeceğimiz şarkısında düşüncelerim rüzgar olsun diyor. Sarkis Usta'nın ve Sarkis abinin ruhları şat, devirleri daim olsun, düşünceleri rüzgar olsun Haftaya pazartesi 13'te Babil'den sonra programında yeniden beraber olabilmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu, umutlu ve güzel müziklerle dolu dolu geçecek güzel bir hafta diliyorum. Esen kalın. Sen be sonra rüzgara bırakılmış sesler hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçak